daha sonra başa dönüp meselelerde tavsilli yani geniş bir şekilde ele alıp öyle ilerleyeceğiz. Bugünkü dersimiz imanın özlü kısmının sonu. Yani bundan sonraki derslerde meseleleri başa alıp daha tavsilli bir şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi ilk meselemiz bugünkü dersimizle alakalı. İman ile İslam arasında fark olup olmaması meselesi kardeşler. İman ile İslam arasında fark olup olmaması meselesi. Şimdi e, kardeşler size e, şöyle giriş yaparak anlatayım meseleyi. İman ile İslam, bakın iman ile İslam bir araya geldiklerinde, yani tek bir nasta toplandıklarında, tek bir delil içerisinde iman ile İslam toplandıklarında, yani Kur'an'dan bir ayet veya sünnetten bir delil, Gördüğünde bu delilin içerisinde hem iman hem de İslam bir arada zikredilmişse iman ile kardeşler batıni ameller kastedilir. İman ile batıni kalp amelleri kastedilir. İslam ile zahir ameller kastedilir. Bakın ben size Cibril hadisiyle bir örnek vereyim. Meşhur Cibril hadisi var. Geliyor nebi insan kılında nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya Resulallah, iman nedir? diyor ki iman Allah'a, meleklerine vesaire iman etmektir diye devam ediyor. İmanı içeriğini neyle dolduruyor kardeşler? Kalp amelleriyle, doğru mu? Sonra İslam'dan soruyor ona. İslam'dan sorunca da namaz, oruç, zekat vesaire bundan bahsediyor. İslam'ı da zahir amellerle dolduruyor. Şimdi Cibril hadisi tek bir nas. Ve içerisinde iman ve İslam mefhumları geçmekte. Bakıyorsunuz Nebi sallallahu aleyhi ve selleme imanı batını amellerle yani kalp amelleriyle İslam'ı ise ne? Zahiri amellerle, zahiri amellerle ne yapıyor? Tefsir ediyor. Buna benzer başka naslar da var. İman ile İslam bir arada zikredildiklerinde kardeşler dediğim gibi iman kalp amellerini, batıni amelleri, İslam ise zahiri amelleri ne yapıyor? Ee, gösteriyor. Ancak iman veya İslam kardeşler tek başına geldiklerinde yani bir nas'a bakıyorsun sadece imandan bahsediyor. Veya bir nas'a bakıyorsun sadece İslam'dan bahsediyor. O zaman orada iman hem zahiri amelleri ka e kapsar hem de batini amelleri kapsar. Aynı şekilde İslam da tek başına geldiği zaman o da zahiri ve batini amelleri kapsar. Yani tabir sahihse bakın bir araya geldiklerinde ayrılırlar. Bu cümle çok önemli. Bir araya geldiklerinde ayrılırlar ayrıldıklarında ise toplanırlar. Bakın alimler bunu şu şekilde ifade etmişlerdir: İza içteme'a iftarağa ve iftarağa içteme'a. Yani İslam'la iman bir araya geldiklerinde ayrılırlar. Ne demek bir araya geldiklerinde ayrılırlar? Yani tek bir nasta geldiklerinde iman kalbi amellere, İslam ise zahir amellere haml olarak birbirinden ne yaparlar? Ayrılırlar. Ama ayrı ayrı zikredildiklerinde, yani her biri tek başına zikredildiğinde biri diğerini ne yapar? Biri diğerini içerir. Mesela bakın Vehb bin Abdul Abdülkays hadisine bu Abdülkays bir heyet. Resulullah'a geliyorlar Müslüm'deki hadiste. Diyorlar ki ya Resulallah biz sana devamlı gelemiyoruz. Bizimle senin aranda kafir bir kabile var. Sen bize öyle bir şey emret ki biz onunla cennete girelim ve döndüklerimizde döndüğümüzde de arkamızda kalanlara haber verelim. Hep birlikte bununla cennete girelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara dört şey emrediyor ve dört şeyden nehyediyor. Burada diyor ki, ben size yalnızca tek Allah'a iman etmenizi emrediyorum diyor Resulullah. Bakın, sonra etedrûne imanu imânu billah diyor. Siz Allah'a iman nedir bilir misiniz diyor. Bakın, bu ehl-i sünnetin en güçlü delillerindendir amelin imandan olduğu. Diyor ki Allah'a iman nedir bilir misiniz diyor. Onlar diyor ki Allah ve Resulü en iyi bilendir. Sonra Resulullah açıklıyor diyor ki Namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak ve ganimet mallarının beşte birini devlet hazinesine tehdiye etmektir diyor. Bakın iman nedir biliyor musunuz şeklindeki sorunun cevabının içerisini neyle dolduruyor? Zahiri amellerle. Bu da gösteriyor ki kardeşler İman tek başına zikredildiğinde veya İslam tek başına zikredildiğinde birisi diğeri içerir. Halbuki bakın Cibril hadisine baktığımızda İslam'ı neyle tarif etmişti? Namaz, oruç, zekat, haç doğru mu? İmanı kalp amelleriyle. Ama gelin görün bu hadise bakın. Vehb ibn-i Abdülkays hadisine bakın. Bu sefer imanı namaz, oruç, zekat, haç diye tarif etti. Buna dikkat ettiniz mi kardeşler? İşte bu da gösteriyor ki tek bir nast aralarındaki fark ne? Şunu söyleyeyim aralarındaki fark ne? Neden Cibril hadisinde imanı anlatırken kalbi amelleri İslam'ı anlatırken de zahiri amelleri e, anlattı da bu Vehb Abdul Abdülkays hadisinde imanı anlatırken neden Cibril hadisinde olduğu e, Cibril hadisindeki imanın anlamını İslam'ın anlamını buraya yükledi? Sebep ne? Çünkü Cibril hadisinde kardeşler, imanla İslam tek bir nasta toplandı. Dolayısıyla toplandıkları zaman ayrıldılar. Ama Vehbi bin Abdülkays hadisinde ise iman tek başına geldi. Biz de ne demiştik? Bunlardan herhangi bir tanesi, iman veya İslam'dan herhangi bir tanesi tek başına geldiğinde biri ne yapar? Diğerini içerir. Bakın size bir örnek daha veririm. Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? İnned Endallahi el İslamu. Allah'ın indinde, katında din nedir kardeşler? İslamdır. Buna peki iman giriyor mu? İman değildir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bakın tek başına ne oldu burada? İslam zikredildi bu ayette. Ne oldu? İmanı içerdi. Görüyor musunuz kardeş? Mesela Allah Azze ve Celle ayetlerinde de "Ya yelizine, aminu, ey iman edenler". Aynı zamanda iman edenler derken burada Müslümanlar giriyor mu? Giriyor. Bakın iman tek başına zikredildi. Ne kastedildi kardeşler? Hem iman hem de İslam kastedildi. O yüzden kardeşler dediğim gibi bazı alimler bunu şöyle dillendirmişlerdir. demişlerdir ki izaçteme -e iftaraka ve izaftaraka -e içteme. Toplandıkları zaman ayrılırlar, ayrıldıkları zaman da toplanırlar. Şimdi amel İman ile İslam'ın arasında fark olduğunu söyleyen alimlerimiz mesela Ebubekir el İsmaili diye bizim ehli sünnet alimlerimizden yine İbnü Mendeh ve İbn de ve daha birçok ehli sünnet alimi amelle iman birbirinden farklı şeylerdir. Yani farklı anlamlar içermektedir demişlerdir. Ancak kardeşler bakın bu önemli bir malumattır. Çünkü biz e, biz ne dedik? Bizim asıl he e, asıl hedefimiz Ehl-i sünnetin buradaki görüşünü ne yapmak? İman meselelerindeki görüşünü anlamaktır. Asıl hedefimiz budur. O yüzden bakın şunu söylüyorum. Ehl-i sünnet alimlerimizden ikinci bir görüş daha vardır ki kardeşler. O da nedir? İman ile İslam ister bir arada gelsin, isterse de tek ister ayrı ayrı gelsin, isterse de bir arada gelsin. Aynı manadadır şeklinde iki, ikinci görüş vardır Ehl-i sünnette. Yani bazı Ehl-i Sünnet alimlerimiz vardır ki bunlara göre imanla İslam ister tek bir nasda gelsin, isterse de ayrı ayrı naslarda gelsin aynı şeylerdir. Bu da Ehl-i Sünnet alimlerimizin ikinci görüşüdür. Mesela bunu Ehl-i Sünnet alimlerimizden İmam El-Mervezi söylemektedir. Yine i̇bn Abdilber gibi alimlerimiz bu görüşü tercih etmektedirler. Hatta e, İmam Bukhari'nin bazı sözlerinden de sanki bu anlaşılıyor gibi bir izlenim de var İman Bukhari'nin bazı sözlerine baktığımız zaman. Ancak bu ileride imanın tavsilli açıklamalarında geniş bir şekilde bunu ele alacağız. Şimdi burada buna çok değinmiyoruz. Ama şunu bileceksiniz kardeşler. İman ile İslam aynı şey midir değil midir sözüne karşı biz diyoruz ki Ehl-i Sünnet'te bu konuda iki görüş var. Birinci görüşe göre ki bunu söyledik i̇bn de Mendeh, i̇bn Teymiye gibi alimler bunu tercih ediyor. Bunlara göre arasında fark var. O da az önce anlattığım fark. Bir arada tek bir NAS'ta toplanırlarsa ayrılırlar, ayrılırlarsa toplanırlar. İkinci görüşe göre ise bunlar aynı şeylerdir. İster tek bir NAS'ta gelsin, ister ayrı ayrı NAS'larda gelsin fark etmez. Bunun tavsilli açıklamaları ileriki derslerde gelecek kardeşler. Tamam. Devam ediyoruz kardeşler. imanda istisna meselesi. Yeni meselelerimizden bir tanesi. imanda, kardeşler. imanda istisna meselesi. Bakın kardeşler. Bu mesele e, genelde bu meselede ehl sünnet çok iyi tanınmamış durumda. O yüzden burada e, biraz yavaş ilerleyeceğim ve soru sorarak birbirimizi anlayarak gideceğiz. Şimdi kardeşler bakın. Öncelikle istisna ne demek? Bunu bir kere açıklayayım, devamlı açıklama ihtiyacı duymayayım. İstisna dediğimde onu anlayın. İstisna şu demek, inşaallah lafzı olarak anlayın. Yani bir insana soruyorsun, sen mümin misin? O da diyor ki, inşaallah müminim. Yani orada inşallah demesi, imanda istisna yapması demektir. İnşaallah demesi, imanda istisna yapması demektir. Yani kısayası meselemiz, imanda istisna yapılır mı, yapılmaz mı? Yani bir insan ben müminim mi diyecek yoksa ben müminim inşallah diyebilir mi? Yani istisna yapabilir mi? Meselemizin özü bu. Şimdi kardeşler biz ehli sünnete baktığımızda çok kere istisnayı zikrettiklerini görürüz kardeşler. Mesela şu türlü cümleler kullanırlar. ehlü sünnete baktığımızda der ki ehli sünnet talimlerimiz mesela "Ene müminun inşallah." Ben müminim inşallah der. Veya buna benzer, buna yakın lafızlar kullanır. Mesela ne der? Ercu en ekûne mu'minen. Mümin olduğumu umuyorum. İnşallah müminim veya mümin olduğumu umuyorum şeklinde istisna yapar. Bunu çok kere yaptıklarını görürüz. Biz Ehl-i Sünnet'in gerek akayet kitaplarında gerek diğer bazı söylemlerinde bunu çok kere görüyoruz kardeşler. Şimdi bu türlü istisnalarda yani mümin olduğumu umuyorum veya inşallah müminim şeklinde istisna yapmak caiz midir yoksa caiz değil midir? Şimdi özellikle mürciye olmak üzere kimdir mürciye? Mürciye ameli imandan çıkaran, ehli sünnete muhalefet etmiş bidat fırkalarından bir fırkadır. Ameli imana sokmayan, amelin imandan olmadığını söyleyen, bir taifedir. Ve bunlar aralarında tabi kısım kısımdırlar. Şimdi diyoruz ki özellikle kardeşler mürciyeler olmak üzere ehli sünnete muhalif bazı fırkalara göre bunlarınki başında dedik e, mürciye var. Bunlara göre istisna, imanda istisna yapmak caiz değildir. Yani bir insan mümin olduğumu umuyorum, umarım veya inşallah müminim diyemez. Neden? Çünkü bu onlara göre imanda istisna yapmak İstisnada bulunmak kişinin imanında şüphe etmesini gerektirir diyorlar. Yani sen imanından şüphe mi ediyorsun inşallah diyorsun. Ve başka sebepler de e, söylüyorlar. Neymiş gerekçeleri bunların? Yani kişi inşallah deyip istisnada bulunursa veya umarım şeklinde istisnada bulunursa bu kendi imanında şüphe ettiğini gösterir. Bu da caiz değildir diyorlar. Şimdi kardeşler bunların bu şüphelerine cevap vermeden önce istisnanın biz dindeki delillere baktığımızda istisnanın hangi anlamlarda kullanıldığını önce bir inceleyelim. Ondan sonra bunlara verilen cevabın e, fıkhını anlamış oluruz kardeşler. Bakın biz delillere Kur'an ve sünnet delillerine naslara baktığımızda istisnanın kardeşler iki anlamda kullanıldığını görüyoruz. Biz naslara baktığımızda, Kur'an sünnete baktığımızda mesela inşallah lafzının diyelim yani istisnanın iki anlamda kullanıldığını görüyoruz. Birinci anlamı kardeşler talik anlamında kullanılmıştır ki bunu açacağım. İkincisi de tahkik yani kesinlik. Tahkik ne demek? Kesinlik anlamında kullanılmıştır. Yani biz Kur'an ve sünnete bakıyoruz bazen inşallah lafzı gelmiş kat'iyet ifade etmiş, kesinlik ifade etmiş. Yani ben inşallah müminim mesela yani kesin kez müminim anlamında inşallah kullanılmıştır. Bazen de kardeşler talik anlamında buna da bir cihetten şöyle diyelim temenni etme anlamında kullanılmıştır. Bakın buna e, gerek bizim sosyal yaşantımızda kullanılan cümlelerden gerekse de Kur'an cümlelerinden örnek verelim. Kardeşler mesela Ahmet Mehmetle konuşuyor diyor ki Mehmet'e Mehmet de tabi Kur'an ezberlemiş. Ee, bazı e, tabi ezberi de çok güçlü olmamış diyelim ama ezberlemiş ve hafızlık sınavına girecek ona göre icazet alacak mesela Mehmet Ahmet'e diyor ki Ahmet diyor sınavı başaracak mısın? İnşallah diyor İnşallah başarır yani buradan biz bunu kendi kelamımızda kendi cümlelerimizde toplum olarak bunu kullanıyoruz bunu diyen Mehmet ne kastediyor kardeşler ne kastedebilir yani kazanmayı umuyorum anlamını kasteder değil mi? Kazanmayı umuyorum anlamını ne yapar? Kazanmayı umuyorum anlamını kasteder. O zaman buradaki kullandığı istisnaya yani inşallah ne denir kardeşler? Talik ifade eden inşallah denir. Biz bunu hepimiz kendi cümlelerimizde biliyoruz. Bazen kişi emin olmadığı şeylerde inşallah der. Tamam mı? Kesinlik ifade etmeyen inşallah kullanılır. Kullanılır. Ancak kardeşler, istisnanın ikinci anlamı ki o da tahkik. Bazen de böyle bir istisna vardır ki, yani tahkik anlamına gelen istisna vardır ki, o da kesinlik ifade eder. Yani biz Kur'an sünnete baktığımızda istisnanın sadece şüphe veya umma anlamında kullanılmadığını görüyoruz. Bilakis bunun yanı sıra kesinlik ifade eden bir anlamda da kullandığını görüyoruz kardeşler Kur'an sünnete baktığımızda. Bakın ben size örnek vereyim. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi Mekkeden çıkarıldığında Medine hicret ettiğinde tabi ne oluyor doğal olarak hep Mekke'yi dönmeyi Mekke'ye dönmeyi Mekke ne yapıyorlar umuyorlar çünkü kendi vatanı fıtrat onu ne yapıyor çekiyor. Şimdi Allah subhanahu ve teala şu ayette buyuruyor ki kardeşler Fetih Suresinde. Lekad sadqa Allahu resuluhu bilhak, letedhulunn el mesjid harame. Dikkat edin Arapçasına letedhulunn el mesjid al harame. اَمِن۪ينَ مُحَلِّق۪ينَ ve وَمُقَسِّر۪ينَ Diyor ki bakın bu Allah'ın sözü. Ant olsun Allah, peygamberin rüyasını doğru çıkardı. İnşallah siz güven içerisinde, bakın inşallah diyen Allah. İnşallah siz güven içerisinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan mescidi harama gireceksiniz. Yani Allah diyor ki inşallah siz mescidi harama gireceksiniz. Şimdi bu Allah'ın peygamberine yaptığı bir vaat, bir vaat, vaat etme söz konusu burada. Allah'ın peygamberine karşı bir vaat etmesi söz konusu. Şimdi ben buradan soruyorum kardeşler. Allah'ın peygamberine bir bir şey vaat etmesi kesinlik mi ifade eder? Yoksa olabilir veya olmazlık falan şeklinde de bir ifade etmesi söz konusu mudur? Kesinlik ifade eder. Kesinlik ifade eder. Neden? Çünkü bunu Allah Azze ve Celle vaad olarak veriyor. Allah da ayetinde de söylediği gibi Allah vaadinden dönmez. Peki Allah bu vaadini ifade ederken kardeşler hangi ibareyi kullanıyor? İnşaallah ibaresini kullanıyor. Diyor ki inşaallah mescide harama gireceksiniz. Bakın Allah Subhanahu ve teala kesinlik anlamına yani tahkik anlamına gelen inşallahı da Fetih suresinde bu ki Fetih suresinin 27. ayetidir kardeşler orada belirtmiştir. Demek ki bakın öncelikle anahtar noktayı tabir sahihse buradan yakalayın kardeşler. Demek ki inşallah şüphe etmeyi gerektirmiyormuş. Hani bize muhalif olan fırkalar diyordu ya siz nasıl inşallah bir müminim dersiniz? Bilakis ben müminim demek zorundasın. İnşallah diyemezsin. Sen imanından şüphe mi ediyorsun? İnşallah demek imanda şüphe etmeyi gerektirir. Sözüne karşı cevap mahiyetinde en önemli nokta burayı anlamanızdır kardeşler. Demek ki inşallah bir insanın bir kimsenin inşallah demesi illa şüphe etmesini gerektirmiyormuş. O zaman kardeşler toparlayacak olursak inşallah... Kur'an ve sünnette ve insanların birbirleriyle olan ilişkilerindeki kullandığı cümlelerde de kardeşler inşallah zikredilir. Bazen bununla umma anlamında inşallahı yani kesinlik olmayan kesinlik anlamında olmayan inşallahı kasteder. Bazen de kesinlik anlamındaki inşallahı kasteder. Şimdi buraya anladıktan sonra şöyle bir açıklamayla devam ediyorum kardeşler. Bakın. Biz şunu anladıktan sonra imanın ist, imanda istisnanın iki anlamı var. Tahkik ve talik. Bunu anladıktan sonra diyoruz ki o yüzden biz selefin sözlerine baktığımızda Kardeşler bakın beş farklı sebepten dolayı istisnada bulunmuş olduklarını görüyoruz. Biz selefe baktığımızda beş farklı noktada beş farklı sebep nedeniyle inşallah demişlerdir. İman hakkında inşallah demişlerdir. Bunların dördü ta'lik yani kesinlik ifade etmeyen inşallah anlamındadır. Bir tanesi de kesinlik ifade eden inşallah anlamındadır kardeşler. Yani tahkik kesinlik ifade eden inşallah anlamındadır. Bakın bunları tek tek işleyerek gidiyorum. Bir, birincisi kardeşler. İlk sayacağım dördü e, kesinlik ifade etmeyen inşallah. Şimdi biz selefin sözlerine, ehli sünnetin sözlerine bakıyoruz. Diyorlar ki kardeşler, ben müminim inşallah diyorlar. Bunun sebebi ne? Kabul olup olmadığını Allah bilir kastıyla söyledikleri istisna. O zaman birincisi neymiş kardeşler? Birincisi kabul olup olmadığını Allah bilir kastıyla kullandıkları istisna. Yani selef bazen inşallah der. Yani ben inşallah müminim der. Neden inşallah der burada? Kastı ne olur? Allah Azze ve Celle'nin kabul edip etmediğini bilmediği için böyle der. Çünkü Allah kabul etmiş de olabilir, ben müminim derken onun imanını kabul etmiş de olabilir, müminliğini kabul etmiş de olabilir, olmamış da olabilir. İşte bu bunu kast ederek inşallah der. Peki buradaki inşallah talik ta midir? Yani umma mıdır? Yoksa kesinlik midir kardeşler? Burada nedir? Talib. Taliktir, kesinlik değildir. Bakın buna selefin sözünden size örnek vereyim. i̇mam Ahmed Ahmet diyor ki kardeşler, Süleyman İbnu Harp var, bizim ehli i sünnet alimlerimizdendir. i̇mam Ahmed Ahmet diyor ki Süleyman İbnu Harp istisnayı buna hamlederdi diyor. Yani istisnayı kullanırdı bu sebepten dolayı. Yani kabul olup olmadığının bilinmemesi sebebiyle bunu söylerdi diyor. Demek ki bazı ehl-i sünnet alimlerimiz varmış, ben müminim inşallah diyormuş, inşallahı kullanıyormuş, sebebi de bunun kabul olup olunmadığını Allah katında bilmediğiymiş, sebebi buyurmuş. Bunu Hallal'ın sünnesine baktığınızda İmam Muhammed'in bu sözünü görürsünüz. Bu birincisi. İkincisi kardeşler, ikinci sebep, kamil bir imana sahip olmama. Tam bir mükemmel bir imana sahip olmama korkusu nedeniyle yapılan istisna. Kamil bir imana, tam bir imana sahip olamama korkusu nedeniyle yapılan istisna. Veya şöyle bir tabirle de kullanmışlardır bunu. Kamil bir imana sahip olma ümidi nedeniyle yapılan istisna. Yani kardeşler selef inşallah müminim demiştir. Neden? Kamil bir imana sahip olmama korkusuyla bunu söylemiştir. Burada da talik anlamında yani kesinlik ifade etmeyen talik anlamında kullanan, kullanılan istisnadır. Yani inşallah müminim demiştir. Neden? Çünkü kalbinde şu vardır. Acaba ben kamir, kamil bir imana sahip değil miyim korkusu vardır. Sebebi budur. Bu anlamı da kardeşler i̇mam Ahmed'ten Ahmet'ten görürsünüz Halla'nın Hall sünnesine baktığınızda. Üçüncüsü kardeşler, üçüncü sebep, nefsini teskiye etmekten uzak durma kastıyla yapılan istisna. Bakın, nefsini teskiye etmekten uzak durma kastıyla yapılan istisna. Şimdi ehli sünnet alimlerinden bazıları inşallah demiştir, istisna yapmıştır sebebi de kendi Nefsini teskiye etmekten, hani kendi nefsini tabir sahi ise üstün vasıflarda, iman hususunda üstün vasıflarda görme korkusundan dolayı, yani e, e, yani gö, gö, e, yani kendi nefsini imanın üstün vasıflarında görmekten uzak durmak kastıyla bunu yapmıştır kardeşler. Çünkü neden? Bakın kardeşler. Mümin lafzının içerisine yerine göre kamil iman sahibi de girer, yerine göre fasık da girer. Bakın bu, bu noktaya dikkat edin. Mümin lafzının içerisine bazen, mümin lafzının içerisine yerine göre kamil iman sahibi bir kimse de girer. Bir insan dese ki ya kamil iman sahibi birini e, vasıklasana. Deriz ki bakın kamil iman sahibi kimdir? Farzları ve sünnetleri yerine getiren... Haram ve mekruhlardan kaçınan kimsedir. Farzlar ve sünnetleri yerine getiren haram ve mekruhlardan kaçınan kimsedir. Bakın mümin kelimesinin içerisine kardeşler bu giriyor mu? Mümin kelimesinin içine bu giriyor mu girmiyor mu? Kim cevap verecek? Giriyor. giriyor. E tabi şimdi e, bu girmeyecek de kim girecek doğru değil mi? Yani biz buna mümin değil de kafir mi diyeceğiz veya ne, ne diyeceğiz yani fasık mı diyeceğiz değil mi? Yani demek ki bazen mümin lafzının içerisine kamil iman sahibi de giriyormuş. Bazen kardeşler fasık kimse de girer. Bazen mümin lafzının... Çünkü neden? Fasık bir kimse değil mi? Mümin değilse nedir kardeşler? Kâfirdir, doğru mu? He, madem ki bakın mümin kelimesinin içerisine bazen kamil imana sahip olan kimseler giriyor. O yüzden selef ben müminim demekten çekinmiştir ki hani tabir sahiyse karşı tarafa şu izlenim verilmesin. Yani ha sen müminim diyorsun demek ki sen kamil iman vasıflarına sahip bir kimsesin. İşte kendini bu anlamda temize teskiye etmemek adına, kendini üstün görmemek adına ki Allah Kur'an'da nefisleri teskiye etmeyi yasaklamıştır. İşte bunun adına kardeşler inşallah demiştir. İnşaallah demiştir. Yani nefsini teskiye etmekten uzak durma kastıyla yapmıştır bu istisnayı. O yüzden bakın kardeşler. Ben şimdi müminim diyorum mesela. Müminim diyorum. Allah Kur'an'da müminlere nasıl tav e e anlatıyor? Diyor ki bakın kardeşler müminler o kimselerdir ki Allah anıldığında kalpleri ürperir. Kendilerine ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını arttırır ve bunlar Rablerine tevekkül ederler. Onlar ki namazı kılar ve kendilerine verdiklerimizden infakta bulunurlar. Bakın ne kadar önemli vasıflar. Mümin kelimesinin içerisine kardeşler bu vasıftaki insanlar giriyor doğru mu? Evet çünkü Allah Kur'an'da diyor ki müminler o kimselerdir ki diye bu vasıflardan bahsediyor. İşte mümin kelimesinin içerisine bu kadar yüce vasıflar girdiğinden dolayı Selef ben müminim diyerek sanki kendini bu vasıflar içerisine dahil ediyormuş gibi olmamak için ne yapmıştır? Direkt ben müminim dememiştir. Nefsini tezkiye etmekten uzak durmak kastıyla istisnayı kullanmıştır kardeşler. Şimdi mesela Davut kardeş. Ben bir ayet okudum. Mü müminler o kimselerdir ki bir sürü vasıf sayıyor. Sen kendine öyle bir müminim diyor musun? Demiyorum. Heh. Demiyorsun. Sadece ben zaman Ama inşallah demezsen, peki inşallah demezsen bu anlama bir cihette sanki dahil oluyorsun. Doğru mu? Temenni acısın. Evet. evet. Ha, o yüzden işte bakın. E, selef orada inşallah demiştirken yani inşallah temenni etmiştir bu vasıflara sahip olmayı. Anladık mı kardeşler? Sebep bu yani. İşte kardeşler İbn Battah bizim Ehl-i Sünnet alimlerimizden Onun el-İbanesi var bunu söylemiştik. El-İbanesinde bu anlama işaret ederek bakın şu cümleleri kullanıyor. İbn Battah'ı İbanesinde. Diyor ki: "Ancak istisna iki yönden doğru olur. Birincisi nefsin teskiyet teskiyesi cihetindendir." Çünkü insan nefsini imanın mükemmellikleriyle tezkiye edemez. Bak az önce söylediğim anlama bu cümleleriyle yer veriyor kardeşler İbnü i Bat'ta. Bakın çok müthiş bir cümledir. Diyor ki ancak istisna iki yönden doğru olur. Yani inşallah demek iki yönden doğru olur. Birincisi, ikincisini okumayacağım. Çünkü birincisi bizim kendimizle alakalı. Nefsin teskiyesi cihetindendir diyor birincisi. Çünkü insan... Nefsini imanın mükemmellikleriyle tezkiye edemez. İşte İbn-i Teymiye de kardeşler buna benzer sözler söyledikten sonra diyor ki, bakın bu çok önemli bir cümle, işte diyor Selef'in çoğunun yaptığı istisna bu sebepten dolayı yapılan istisnaymış. Demek ki selef Selef'ten istisna diyenlerin çoğunun kastı neymiş? Çoğunun kastı kardeşler neymiş? Üçüncü kasıtmış, yani nefsini teskeği etmekten uzak durma kastıymış. İmri teymiye de buna işaret ediyor. Evet, dördüncü sebep kardeşler. Dördüncü olarak, ölümün ne şekilde sonuçlanacağının bilinmemesi nedeniyle yapılan istisna. Ölümünün, kişinin ölümünün ne şekilde sonuçlanacağını ne şekilde sonuçlanacağının bilinmemesi nedeniyle yapılan istisna. Mesela kardeşler, ehli sünnet alimlerinden derler ki, "Enemü müminün inşallah. İnşallah ben müminim" der. Neden bunu söyler? Çünkü mümin mi yoksa kafir mi olarak öleceğini bilmez. Bu sebepten dolayı ne? İstisna yapmışlardır. Beşinci ve son, selef'in yaptığı istisna kardeş. Selef bazen "Ben müminim inşallah" der ve bununla kardeşler, bakın dikkat edin. İlk dördün hepsi neydi? Talik anlamını ifade eden istisnaydı. Doğru mu? Talik evet. anlamını ifade eden istisnaydı. Beşinci kısımda dedik ki tahkik kesinlik anlamını ifade eden istisnayı kullanmışlardır. Yani bu beşinci kısımda talik anlamına gelen istisnayı kullanmak caiz değildir. O da nedir kardeşler? Bakın, selef bazen ben müminim inşallah der. Ve bununla imanın aslını kasteder. Yani kendisinde imanın olup olmadığını kasteder. İmanın aslını kasteder. Yani ben müminim, iman ettiğimi biliyorum anlamını kasteder. İşte kardeşler burada bir insan umma anlamında veya talik anlamında istisnai kullanması caiz değildir. Eğer imanın kendisinde bulunan imanın aslını kastediyorsa bu insan inşallah derken aslını kastediyorsa buradaki istisnadan buradaki inşallah'tan talik anlamına gelen inşallahı kullanamaz. Caiz değildir. Çünkü kişi iman edip etmediğini bilme bir, e, kişi iman edip etmediğini bilir. Ve burada inşallah diyecekse Kesinlik anlamına gelen inşallah kullanır. Yani enâ mu'minun inşallah ben inşallah müminim yani kesinlikle müminim anlamını kullanır. Kesinlikle müminim anlamındaki neyi? istisna'yı ne yapar? Kullanır. O yüzden kardeşler imanda istisna caiz midir sorusuna cevap ne deriz? Kim ne diyecek? da istisna caiz midir? imanın aslında ise tahkik, tahkik anlamında, taktik anlamda istisna caizdir. Caizdir. O zaman ne deriz? Kısacası, burada tafsil var. Bakın, bir insan gelse kardeşler, dese ki imanda istisna yapmak, inşallah müminim demek caiz midir? Deriz ki burada tafsil var. Evet, aslen caizdir. Ama beşinci kısımda, neydi o beşinci kısım? İmanın aslını kastederek. İşte bu beşinci kısımda talik anlamındaki istisnayı yapmak caiz değildir. Beşinci kısımda talik anlamındaki istisnayı yapmak caiz değildir. Yani kendi imanının iman edip etmediğini kastederek. Ya ben inşallah müminim yani umuyorum, temenni ediyorum. Yani acaba anlamında istisnai kullanmak caiz değildir. Çünkü imanda şüp, iman şüpheyi ne yapmaz? Kabul etmez. Burayı anladık. Peki başka bir soru. İmanda istisnai terk etmek caiz midir kardeşler? Tahsinler. Diyoruz ki bakın. ilk imanda istisnai terk etmek. Yani ben müminim demek. İnşallah dememek. Hayır ben müminim demek caiz midir? Deriz ki bakın ilk dört kısmı kastediyorsan istisna yapman gerekir. İnşallah demen gerekir. Çünkü nefsini teskiye edemezsin. Mümin olup ölmedi, ol, olarak ölüp ölmeyeceğini bilemezsin vesaire. Eğer ilk dört kısmı kastediyorsan istisna yapmak zorundasın. İnşallahı kullanmak zorundasın. Eğer 5. kısmı kastediyorsan işte burada inşallahı terk etmek caizdir. Yani ben müminim diyebilirsin. Eğer kast ediyorsan 5. kısmı kast ve bu 5. kısım neydi? İmanın aslı. aslının sende olup olmadığını kast ediyorsan, yani iman edip etmediğini kast ediyorsan, burada arkadaşlar ne? İstisnayı terk edebilirsin. İstisnayı terk etmek caizdir. O yüzden bakın kardeşler. İki farklı cümle kullanıyorum. Dikkat edin. İmanda istisna yapılması gerekir sözünü mü kullanmak daha doğrudur? Yoksa iman istisnayı kabul eder sözünü mü kullanmak daha doğrudur? Bir daha soruyorum. Bakalım buna kim cevap verecek? Biraz çetrefilli bir soru gibi oldu ama çok özel bir cümledir aslında bu. İmanda istisna yapılması gerekir sözünü mü kullanalım? Yoksa iman istisnayı kabul eder mu, e, sözünü mü? Eğer derse ki birisi imanda istisna yapılması gerekir sözünü kullanarım, kullanalım derse o zaman diyeceğiz ki bu adam ha, demek ki sana göre beşinci kısımda da mecbur istisna yapmak zorundasın. Ama böyle bir zorunluluk yok. O yüzden biz ikinci cümleyi kullanıyoruz kardeşler. Diyoruz ki bakın insanlara anlatırken şunu söylüyoruz. İman istisnayı kabul eder. İman istisnayı kabul eder. Ama bu kabul etmesi 4 e, ilk 4 kısımda tabir sahihse zorunluluktur. 5. kısımda ise yapabilirsin de yapmayabilirsin de. O yüzden kardeşler istisna imanda istisna meselesini toparlayacak olursak diyoruz ki bakın. Bir. İman istisnayı kabul eder. 2. İstisnayı terk etmenin caiz olduğu yer de vardır. İkinci bu. İmanda istisnayı terk etmenin yeri vardır. Neresidir o? Kim söyleyecek? İmanda istisnayı terk etmenin yeri neresi? Aslında. Yani. Beşinci kısımda. Evet. Beşinci kısımda. Doğru mu? Evet. Beşinci kısımda. Ama nasıl terk edebilirsin? Talik yapamazsın. Tahkike gelince yapabilirsin de yapamazsın da doğru mu? Bak doğru. talik talik yani umma anlamında diyemezsin. Ama kesinlik anlamına geldiği zaman 5 kısımda yapabilirsin de yapamaz yapamayabilirsin de yapmayabilirsin de. Tamam mı? Tamam. Üç. İstisnayı yapmanın caiz istisnayı yapmanın caiz olmadığı yer vardır. O da beşinci kısımda olup yapmanın caiz olmadığı yerden müsaver bahsediyorum. O da 5. kısımda olup talik anlamı kastedilen istisnadır. Bir insan dese ki istisnayı yapmanın caiz olmadığı yer var mı? Deriz ki evet var. Neresidir o yer? 5. kısım. Ama 5. kısım deyip susmuyoruz. Ney? 5. kısımda talik anlamına gelen istisna. Tamam. Şimdi kardeşler genel olarak istisnayı anladıktan sonra bu imanda kardeşler istisnayla alakalı mürciyeler hakkında bilinmesi gereken şeylerden bir tanesinden bahsedeceğim size. Bakın biz ne dedik? Dedik ki mürciyeler bunlar kim? Ehli sünnete muhalif olan, ters olan iman meselesinde bir taifedir. Bunlar ameli imana dahil etmezler. Amel imandan değildir derler. İmanda istisna yapılmaz derler vesaire. Yani mürciyeler istisna noktasında bir husustan bahsedeceğim mürciyeler hakkında. Mürciyeler imanda istisna yapmazlar. Yani inşallah ben müminim demezler. Neden? Sebep ne? Bakın kardeşler. Çünkü onlara göre iman tektir, cüzlere ayrılmaz ve iman bir iman kamildir. Sebebi bu. Ancak kardeşler bakın ince bir nokta. Tek bir hal, tek bir durum bunlardan müstesnadır. Bundan müstesnadır mürciyeler hakkında. Yani bir durum vardır ki kardeşler sadece bir nokta vardır ki o noktada sadece ne yaparlar? İstisna yaparlar mürciyeler. Yani inşallahı kullanırlar. Derler ki mesela enâ müminun inşallah der. Bir mürciyeyi görürsün der ki ben müminim inşallah. Kendisine dersin ki sen neden inşallah diyorsun? Halbuki sana göre iman kamildir. Cevap olarak der ki kardeşler çünkü mümin olarak ölmekten, e, mümin olarak ölmemekten korktuğum için inşallah diyorum der. Bu ehli sünnette istisnanın 5 noktasından bir tanesiydi değil mi kardeşler bu? Hatırlarsanız bu beş noktadan bir tanesi neydi ehli sünnete göre? Mümin olup e, mümin olup ölmediğini bilmeme korkusuydu değil mi? İşte ehli sünnetle kardeşler Mürciye'nin istisna hususunda ittifak ettikleri kısım bu kısımdır. İttifak ettikleri yer bu kısımdır. Peki aralarındaki fark nedir? Aralarındaki fark şudur kardeşler. Mürciye kimse bu ölümden önce Müslümanları ne olarak görüyordu? Kamil iman sahibi olarak görüyordu. Ehli sünnet ise kardeşler derece derece görüyordu. Farkları bu. İkinci fark ise Ehl-i sünnete göre dört ayrı yerde daha istisna yapılır. Bu ölüm anı hariç. Dört ayrı yerde daha yani ölüm kastı hariç dört ayrı yerde daha istisna yapılır. Mürciye'ye göre ise sadece bir yerde ne? istisna yapılır. Aralarındaki fark bu. Şimdi kardeşler son olarak amelleri terk etmenin hükmü nedir? Amelleri terk etmenin hükmü nedir? Yani şöyle bir mesele açıyoruz tabir sayısı. Amelleri terk etmenin hükmü meselesi. Mesela Kamil kardeş beni duyuyor mu oradan? Duyuyorsun. Mesela Kamil kardeş birisi gelse sana dese ki ameli terk etmenin hükmü nedir? dese ona ne cevap verirsin? Tafsil vardır. Tafsil vardır. Güzel. Şayet dese ki bu insan küfürdür deseydi ameli terk etmenin hükmü küfürdür deseydi ne derdik ona? Ya şimdi yoldan eziyet verecek şeyi kaldırmayan bir insan kafir mi oldu? Veya ana babasına iyilik yapmayan bir insan kafir mi oldu derdik değil mi? İtiraz getirdik. Kafir değildi deseydi. Eğer kafir e e, kafirdir deseydi pardon. Kafir değildir dese diyeceğiz ya peki Allah'ı sevmeyen bir insan kafir değil midir? Çünkü Allah'ı sevmek de bir amel. Kalp amellerinden hatta. Değil mi? Allah'tan korkmayan bir insan buna da mümin mi diyeceğiz? Yok. O zaman kafir desen olmuyor değil desen olmuyor. O zaman ne var diyeceğiz ki burada tafsil var. Tafsile gideriz. Deriz ki kardeşler sen milenel amel nubeyin leke hukmehu sen bize terk edilen amelin ne olduğunu söyle o ameli bize isimlendir biz de sana onu terk etmenin hükmünün ne olduğunu söyleyelim O yüzden bir insan gelsin dese ki amelin terki nedir? Deriz ki sen bize o ameli o terk edilen ameli isimlendir hangi amel olduğunu söyle biz de sana onun Hükmünü söyleyelim. Çünkü kardeşler ehli sünnete göre imanın cüzleri ki bunlara ameller de oluşturur. İmanın cüzleri kardeşler tek bir derecede değildir ki biz sana tek bir cevap verelim. İmanın cüzleri derece derecedir. O yüzden harici ve mürciye gibi dalalet ehli fırkaları ehli sünnete muhalefet ederlerken aslında bu bu bapta dalalete düşmüşlerdir. Çünkü onlara göre iman tek bir cüzdür. Yani hariciler demiştir ki, herkese kafir gören, iman tek bir cüzdür. Birazı giderse hepsi gider. O yüzden e, ana babaya iyilik yapmayana da tekfir etmişlerdir. Mürciyeye bakıyoruz, o da aynı mantıkla yaklaşmıştır. Herkese imana sokan taife. Demişlerdir ki iman bir bütündür. Sende varsa e, kısımları, imandan şeyler, o zaman bütünü vardır demek. Yani haricilere göre de aynı mantık, e, mürciyelere göre de aynı mantık ama ters sonuç. İkisinin ortak mantığı neydi? İmanın bir bütün olması. Farklı sonuçları ne? Haricilere göre bir, bir, birazı gidiyorsa hepsi gidiyor. Kafir oluyoruz. Mürciyelere göre de birazı kalıyorsa hepsi kalıyor. O yüzden kardeşler Ehli Sünnet'e göre iman cüzleri ayrıldığı için imanın şubeleri tek bir derece olmadığı için böyle bir soruya da tek yönlü cevap vermezler Ehli Sünnet alimlerimiz. Çünkü biz Ebu Hureyre hadisine baktığımızda geçen derslerde Nebi Sallallahu Aleyhi diyor ki iman 70 küsür şubedir. En üstü la ilahe illallah en altı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Bakın şubeleri derece, derecelendiriyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yahu Bunlar tek bir derece değil ki ben sana hükmünü vereyim. Yani hocam insanın bir uzvu yoksa, yok olursa o insan ölür mü? Yahu uzva göre değeri vardır bunun. E tırnaktan bahsediyorsan <gülüyor> her iki üç günde bir, bir haftada bir tırnağımızı kesiyoruz. Değil mi? Ama kalbi kastediyorsan adam ölür. Ha, biz Allah'ın dilemesinden bahsetmiyoruz. Allah dilerse canlandırır. Biz şimdi vakiadan asıldan bahsediyoruz. Doğru mu kardeşler? Aynı işte tabir ise imanın şubelerini şöyle e, görün. Mantık yönünden. İman e, cüzleri bir bedendeki uzuvlar gibidir. Bazı uzuvların yokluğu cesedin ölümüne sebep olur. Cesedin hayatının yitirilmesine sebep olur. Yani hayatın yokluğuna sebep olur. Ama bazı cüzlerde vardır ki bir tırnak mesabesindedir. Mesela tabir sayısı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırma gibi. O yüzden kardeşler bu soruya verilen cevap bu yönle ele alınması gerekir. Bakın şöyle toparlıyorum size meseleyi kardeşler. Bakın el işaretlerime de bakın. Şimdi kardeşler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre diyor ki iman 70 şubedir. Bakın en üstünü la ilahe illallah. En altı da yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Şimdi la ilahe illallah ile yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Tabir sahihse bütün din bu ikisi arasındadır kardeşler. La ilahe illallah ile yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırma. İmanın bütün şubeleri bunların arasındadır. Bazı şubeler vardır ki bakın Terki ittifaken küfürdür. Ehli sünnetin icmasıyla küfürdür. Bazı şubeleri de vardır ki, ehli sünnetin icmasıyla küfür değildir. Bazı şubeleri de vardır ki, terki ehli sünnet arasında ihtilaflıdır. Bakın kardeşler, her kim bu menheci yakalarsa, ehli sünnetin bu meseledeki menhecini yakalamış ve bu bapta ehli sünnetin görüşüne sahip olmuştur. Her kim bu menheci kaçırırsa bu noktadaki ve bu menhece halal getirecek fikirlere sahip olursa bu insan o meselede ehli sünnetin menhecinde eksik bir görüşe sahip olmuştur. Kendi dünyasında ehli sünnetin menhecine halal getirmiş demektir. O yüzden meselenin bu anlamıyla fıkhedilmesi zaruridir bir ehli sünnet kimse için. Ehli sünnetin imanda olmazsa olmaz meselelerindendir bu. O yüzden bunu çok özlü bir şekilde toparlıyorum. Bir insan gelse dese ki: Ameli terk etmenin hükmü nedir? Deriz ki bize ameli söyle, terk edilen ameli sana ne olduğunu hükmünü söyleyelim. Şayet bize söylediği ameller ehli sünnetin İcma ile terkinin küfür olduğunu söyleyen amellerdense deriz ki bu adam kafirdir. Eğer söylediği o terk edildiğini söylediği ucuz imanın ehli sünnetin ittifakla küfür görmediği meselelerdense deriz ki bunun terki küfür değildir. Haramdır veya daha alt derecede her neyse. Eğer söylediği şey ihtilaflı meselelerdense, küfür olup olmadığı ihtilaflı meselelerdense deriz ki ehli sünnet arasında bu konuda ihtilaf vardır. Sen git delillere bak, kalbin neye mutmayan oluyorsa onunla amel et, bitti. O yüzden kardeşler bakın bunların derecelerini söyleyeyim size. Ne dedik? La ilahe illallahla yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırma bütün din bu arasındadır. Ve bunlar bu dinin bütün cüzleri üç kısımdan oluşur. Tabir sahihse bir, ittifaken küfür olanlar. iki ihtilaflı olanlar. Üç, ittifaken küfür olmayanlar. İttifaken küfür olanlar nedir kardeşler? Bakın, ittifaken küfür olanlar. Tabir sahihse İslam'ın şartlarının üstünde olan şeylerdir. Bu deney kalben iman edilmesi gereken imanın rükünleri ve onların lazımlarıdır. Mesela Allah'a iman, melekleri iman. Değil mi? Ahiret gününe, kadere, kadere iman vesaire, Kitaplara iman, Resullere iman vesaire. Her kim bunlara iman etme amelini, mesela Allah'tan korkma, Allah'ı sevme, bu amelleri terk ederse nedir kardeşler? İcma'en nedir bunun terki? Küfürdür. İcma'en nedir? Küfürdür. Eğer İslam'ın dört şartını kastederse, yani namaz, oruç, zekat ve haç, ne deriz bunların terki? Bunlardan herhangi bir tanesinin terkinin küfür olup olmadığı hususu ehli sünnette ihtilaflı meselelerdendir. Eğer bu dördün altındaki herhangi bir farzdan vacipten bahsederse onlar da ehli sünnetin icmasıyla küfür değildir. Mesela işte ana babaya iyilik gibi. Değil mi? Bu farzdır, vaciptir. Ama terk etmek icmaen nedir? Küfür değildir. Mesela eşinin nafakasını sağlamak gibi mecbursun. Giyimini vesaire. Ama terk etmek nedir icmaen? Küfür değildir. O zaman icmaen küfür olanlar, icmaen küfür olmayanlar, ihtilaflı olanlar. İcmaen küfür olanlar, İslam'ın dört, dört rüknünün üstü. İcmaen küfür olmayanlar, İslam'ın dört rüknünün altında olanlar. İhtilaflı olanlar da e, İslam'ın dört rüknü. Yani bir insan namazın terkini küfür de görebilir, görmeyebilir de. Ehli sünnet görüşüne sahiptir. Zekatın terkini küfür de görebilir, görmeyebilir de. Ehli sünnet e görüşüne sahiptir. Oruç keza, haç keza ve bu görüş olarak bunların hepsi de imam Ahmed'ten sabittir. Ehli sünnetten örnek istiyorsunuz. ve İbnü Teymiye bunun bu dört küfür olmadı olup olmadığı ehli sünnetin indinde meşhur bir görüştür diyor fetvasında. Bakın. Bunu özellikle vurguluyorum. Son zamanlarda günümüzde bazı kimseler nasıl olur da zekat, oruç, hac vesaire bunların küfür olup olmadığı söylenir. Bunlar küfür değildir şeklinde sözler söylemişlerdir ve bunu ehli sünnetin görüşü olarak addetmişlerdir. Bakın bu batıldır. Ehli sünnetin icmasına muhaliftir. Eğer bir insan derse ki ehli sünnetin indinde kat iyi görüş zekat, hac ve orucun namaz ayrı biliyorsunuz konumunu. Zekat ve hac ve oruç meselesinin terki icma ehli sünnete küfür değildir derse kardeşler bu görüş ehli sünnete muhalif bir görüştür. O yüzden ehli sünnette e, doğru olan görüş bu üç hususun ihtilaflı olduğudur. Zaten namazın ihtilaflı olduğu zaten ortada da. Ama bu üçünde ihtilaf yok. Yani kesinlikle terki küfür değil şeklinde söz söylüyorlar. Bakın bizim tercihimiz bu görüşlerden hangisi doğru Bizim meselemiz bu görüşlerden hangisinin doğru olup olmaması meselesi değil kardeşler. Burada çok iyi anlamanız gerekir. Burada bizim asıl meselemiz ehli Sünnet'in bu konudaki menheci ve bu konudaki görüşünün ne olup olmadığıdır. Namaz ihtilaflı dedik ama tercih edilen hangisi? Veya oruç ihtilaflı dedik tercih edilen hangisi? Küfür olup olmadığı yönünde. Zekat, haç hangisi? Meselemiz o değil. Meselemiz ehli Sünnet'in görüşünün ne olduğu. İşin fıkhi boyutu ayrı, yani namazın terki küfür müdür, değil midir, orucun terki küfür müdür, fıkhi boyutu ayrı ama bir de olayın menheci boyutu var. Yani bugün bir insan gelirse, derse ki zekatın terki küfürdür, onu tercih ediyorsa, delillerden onu anlamışsa. Mesela Allah ayette ne diyor? İşte Allah Allah'tan insanlara farz kılınmış haç vardır. Kim de küfrederse Allah alemlerden ganidir. Bu ayeti delil getirerek haccın terkini küfür görmüşse. Sen de gelip buna ehli sünnetin görüşüne muhalif bir görüş olarak addedersen sen bu konuda bidat görüşe sahipsindir. Çünkü bu ehli sünnetin görüşlerinden bir görüştür. Zayıf görüştür değildir. O ayrı mesele. Dediğim gibi meselemiz hangi görüşün kardeşler doğru olup olmadığı değil. Umrumda bile değil bu mesele olarak. Çünkü bizim meselemizin dışında. Biz akidevi boyutunu ele alıyoruz, menheç boyutunu ele alıyoruz. Aynı şekilde bakın kardeşler. Mesela namazın terkini de ele alacağımız al, almak istediğimizde namazın terkini ihtilaflı görmemeyi menheç yönünden problemlidir. Problemli görüyorum kardeşler. Bakın. Özellikle son zamanlarda maalesef özellikle son zamanlarda bunun nasıl ihtilaflı olduğunu söylersiniz şeklinde söylemler görüyorum ki bu Dünyanın bazı yerlerinde de yavaş yavaş dillendirilmeye, meşhurlaştırılmaya ve meşhurlaşması için çaba gösterilmeye çalışan mesellerden bir mesele haline gelmiştir maalesef. Diyorlar ki hayır, ehli sünnette namazın terki icma en kürdür. Hayır kardeşler, bakın bu ehli sünnette bunu söylemek ehli sünnet menhecini anlamamaktır ve bu anlamda menhec babında problemdir kardeşler bu. Bu menhec babında problemdir. Şahsen benim kendi nefsime göre, ettiğim görüşe göre namazın terki küfürdür. Ve ben namazın terkinin küfür olmadığı görüşünü zayıf bir görüş görüyorum. Ama buna rağmen bu mesele ehli sünnetin görüşüdür. Ve bu görüş icma edilmiş bir görüş değildir. Bu görüş icma edilmiş bir görüş değildir. Bilakis bu ehli sünnetin görüşüdür bu görüşe sahip olan bidat bir görüşe sahip olmuş değildir. Yani bakın ben aranıp soruluyor, ya hocam icma yok mu? Ya ben anlamıyorum insanları. Yani bazı insanlar neyin peşinde? Bu çok aslında vahim bir durum. Yani bırakın burada namazın terk küfür mü değil i̇şte bu kadar açık delil var. Nebis sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, kim namazı terk ederse ya sen öyle cahil, cuhela, miskin adam olarak bakıyorsun delillere. Yani senin elinde bir ölçü yok. Alimler bu konuda ihtilaf etmiştir. Bitti. Ve bazı alimlere göre de ihtilaf çok güçlüdür. Ya iyi de hocam bu kadar açık deliller var. Onların delilleri ne? Ne diyorum? Yahu bizim meselemiz hangisinin tercih edilip edilmemesi değil. Adamın elinden menheç gitmiş. Bakın adamın elinden menheç gitmiş hala delilleri soruyor. Ya nasıl bunlar kür değiller değil derler delillerine. Ya sen böyle diyerek menhecden çıkmışsın. Ehli sünnetin menhecinden çıkmışsın. Onun farkında değilsin. Yani bu şuna benzer. Biz şimdi bir hadis inkarcısıyla e, din inkarcısıdır zaten bunlar. Namaz 3 vakit mi 5 vakit mi tartışsak tartışmanın abes olması gibi abes bir meseledir bu anlamda. Menheciyetiyle bakacak olursak yani şimdi ben hadis inkarısı ile tartışıyorum. Kur'an'dan ona deliller getirdim. Kendimce ispatladım. Hadis inkarısı bana dedi ki ya tamam Allah razı olsun ben kabul ettim. Ya yani ne Allah razı olsun. Biz aynı Allah'a inanmıyoruz ki. Sen, senin inandığın Rab farklı zaten. Yani hiçbir şey ifade etmez. Senin namazı burada 3 vakit görüşünden dönüp de 5 vakiti kabul etmen. Hiçbir şey ifade etmez. Bana göre senin akiden menhecin usulün batıl. Anladık mı kardeşler? Burada usul noktası önemli. Ama ben hadis inkarcısıyım. Evet. Sünnet vahiy midir, değil midir? Bunu ispatladıktan sonra sünnetin vahiy olduğunu kabul etsem de menheçte anlaşsam diğer bütün meselelerde anlaşacağım. O yüzden burada menheç noktası önemli. Vurgulamak istediğim menheç bu görüş ehli sünnetin görüşüdür ve bidat olmakla addedilemez bu görüş. Bu görüşün sahiplerinden büyük imamlar gelmiştir. Büyük alimler gelmiştir. İmam-ı Şafi, i̇mam Malik bunun içerisindedir. Ondan sonra da günümüze kadar ve hala da muasırlar arasında da faziletli, allame, alim, büyük, muhaddis, müfessir, fakih olan birçok insan gelmiştir. Birçok insan gelmiştir. Ve ben bunu bunu icma olarak görmek veya bunu e, zıttını savunanı e, ehli i sünnetin görüşünde zıt görüşe Görüşe sahip olmakla addetmek, selefe karşı edepsizlik olarak görüyorum kardeşler. Her kim namazın terki küfür değildir görüşüne karşı. Derse ki, ya bu görüş e, mutlak olarak batıldır. Mutlak olarak Allah'ın dininde bu batıl bir görüştür. Mutlak olarak sünnete muhaliftir Selefin icmasına muhaliftir şeklindeki görüşleri ben selefin menhecine karşı yöneltilen edepsiz cümleler olarak addediyorum kardeşler. Bunu da burada beyan etmiş olayım. Son e, iki dakikalık e, bir şey. Peki kardeşler dedik ki bakın amelin terki ne? Hükmünü söyledik, anlattık. Ancak bu mutlak olarak söylediğimizde cevabı budur. Ancak bir insan gelse ki dese ki amellerin cinsini terk etmenin hükmü. Yani zahiri amelleri bakın. Kalbi amellerden bahsettik. Mesela Allah'ı sevmek, korkmak, bunların terki küfür, Allah'a inanmak, melekliğe inanmak. Ama azalarla yapılan amellerin... Cinsinin bütününün terki gündeme geldiği zaman kardeşler, ehli sünnetin icmasıyla bunun terki küfürdür. Bakın, namazı tek başına ele alsak, dedik ihtilaflı. Orucu tek başına ele alsak, ihtilaflı. Ee, zekatı, hacci tek başına ele alsak, ihtilaflı. Ana babaya ele alsak, dedik yine küfür değil. İşte e, eşin nafakasını sağlamayı terk etme küfür değil. Tek başına meseleleri aldığımız zaman hükmünü söyledik. Ama zahiri amellerin bütününü ele aldığımızda, Buna amelin cinsinin terk denir. Bunu ele aldığımızda kardeşler bunun terki icma en ehli sünnette küfürdür. Buna muhalefet eden bu konuda bidat görüşe sahip olmuştur. Yani amel imanın sıhhat şartıdır. Kemal şartı değildir. Yani olmazsa olmaz şartıdır. Zahir amellerin cinsi imanın olmazsa olmaz şartıdır. Yani bir insan zahir amellerin bütününü terk ederse bu selefin icmasıyla küfür işlemiştir. Buna delil de kardeşler Numan İbni Beşir hadisidir. Ne diyor Numan İbni Beşir? Bakın, cesette bir parça vardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, "Cesette bir parça vardır. O salah bulduğu zaman bütün ceset salah bulur. O bozulduğu zaman da bütün ceset bozu e bozulur." Nedir o? Kalptir diyor. Demek ki kardeşler, bütün cesedin bozuk olması neye delaletmiş? Kalbin de bozuk olmasına. Kalbin bozuk olması cesedin bozuk olmasını gerektirir. Bakın. Kalbin bozuk cümlelerime dikkat edin. Kalbin bozuk olması, cesedin bozuk olmasını, azaların bozuk olmasını gerektirir. Azaların da bozuk olması, kalbin bozuk olduğunu gösterir. Bu hadis bunu gösterir. O yüzden kardeşler, ki buna dair geniş açıklama, ilerleyen derslerde tüm detaylarıyla, selefin getirdiği delillerle ve selef alimlerinin sözleriyle bunun icma olduğunu inşallah önümüzdeki derslerde anlatacağız. Allahu alim ve sallallahu Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.